Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu hafta içinde olan bir gelişmeyi aslında bu 3. köprünün ihalesinin e, durdurulması veya işte bir şekilde... Ertelenmesi. Bunun için de Çare Olgun Çalışkan benimle, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına şehir plancısı kendisi. Hoş geldiniz Hoş Çare Bey. Çok teşekkürler geldiniz böyle cuma sabahı ama hı hı. çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çünkü aslında kimse bilmiyor son olarak ne oldu. Herkes her kafadan bir ses çıkıyor. İhale iptal oldu ama yok başkaları yapacak falan diye. Şu üçüncü köprü hikayesini böyle bir başından böyle bir kısacık... Yani çok iyi bilmeyenler için veya detay bilmeyenler için bir anlatabilir misiniz? Tabii. Aslında birinci köprüyle başlayıp hızlıca geçiş yapayım üçüncü köprüye. 1973 yılında önce birinci boğaz köprüsü yapıldı. Ee, Birinci Boğaz Köprüsü yapıldıktan hemen sonra yoğun bir trafik ve yoğun bir yapılaşmayla birlikte İstanbul yine genişlemeye, büyümeye başladı. Ee, kısa bir süre sonra yaklaşık 10-15 yıl sonra da yılında ikinci Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ıı, tamamlandı. İkinci köprünün yapılma gerekçesi de transit trafiği kentin kuzeyine kaydırmaktı. Ama kısa bir süre sonra artık ikinci köprü ve bağlantı yolu da kent içi trafiğe hizmet eder hale geldi ve kent kuzeye doğru çok fazla büyümeye başladı. 1988'den 5 yıl sonra sadece 5 yıl sonra bu defa 3. köprü projesi devletin yatırım Programı alındı 93 yılında. E, 93 yılından sonra da 98 yılında Arnavutköy e, kesiminde yapılmak istendi 3. Boğaz Köprüsü ilk olarak. Ama Arnavutköy semt girişimi oluşturuldu ve sert bir muhalefetle e, siyasileri Arnavutköy'e sokmadılar ve bu projeye karşı durdular. E, Aydınlar'ın ve e, bazı akademisyenlerine desteğiyle o dönemde bu proje ertelendi. 2000'li yıllarda yeniden e, gündeme geldi 3. köprü projesi. E, son hükümetinde e, en canla başla savunduğu projelerden biriydi ve bir iki yıl önce yeniden gündeme geldi ve somut bir şekilde yapılmak istendi. Projesi yapıldı. Önce Tarabya Beykoz hattında yapılmak isteniyordu. Ama daha sonra bu deşifre edilince e, CHP e, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı tarafından o dönemde Gürsel Tekin'di. Deşifre edilince de bu defa güzergahı değiştirildi. Ve helikopter meşhur helikopter gezisinde belediye başkanı ve başbakanın helikopter gezisi sonrasında güzergah netleşti. E, kentin en kuzey e, boğaz kesiminde Garipçe Poyrazgöy hattında bir 3. köprü ve bağlantı yollarının yapılması düşünüldü. Ee, daha sonra bu projeyle ilgili hazırlıklara başladı devlet bir yandan. Ve meslek odaları ve e, kent muhalefeti de bir yandan bu projenin ...kente neler getirebileceği, neler e, sağlayacağını ölçüp tartmaya başladı. E, biz de şehir planca odası olarak bu konuyla ilgili kapsam bir rapor hazırladık. E, farklı odalar, farklı disiplinlerde bu konuyu çok çalıştı. Platform kuruldu 3. köprü yaşan yaşayan platform olarak. Farklı etkinliklerle bu projenin nasıl bir etki yaratacağı duyurulmaya çalışıldı. E, son tahlilde ise bu projenin yapılma gerekçesi de 2. köprüde olduğu gibi... ...transit trafiği kentin kuzeyine kaydırmakta ilk başlarda... Ama sonra bu e, keskin muhalefetle birlikte, karşı gelişlerle birlikte üzerinden toplulaşım da geçirilmesi gibi bir e, niyet ortaya çıktı. Realist sistem geçirilmesi düşünüldü. Ama kentin o kadar kuzeyinde, o kadar kopuk ki bugünkü coğrafyasıyla. O aradaki yeşil doğal alanların nasıl doldurulacağı sorusu vardı akla gelen. Hani bunu biz istemiyoruz ama... Kısa bir süre önce de iki yeni şehir projesiyle birlikte kentin kuzeyinde her iki yakada da iki yeni şehrin kurulacağı söylendi. Kanal İstanbul'da yine kentin kuzeyinde etkileyen bir proje. Bütün bu resmi tamamlayacak olursak 3. köprü yeni şehir hareketleriyle birlikte kentin kuzeyinde bambaşka bir İstanbul'u yaratılması fikrinin sembol projesi. Bunun tetikleyici projesi olmuş oldu. Son dönemde de ihalesi ilk yapıldığı dönemde e, bazı firmaların e, süre istemesi nedeniyle ertelendi. Geçtiğimiz hafta içinde de teklif gelmemesi nedeniyle projenin iptal edildiği açıklandı. E, sonrasında da e, hükümetin açıklamaları bu projeyi olmadığı milli bütçeyle yaparız. Ama kolay bir proje değil yaklaşık 6-7 milyar dolarlık bir proje. Bugünkü koşullarda yatırım için kredi teminini zor oldu koşullarda firmalar konsorsiyumlar bunun üstünü bu proje üstlenemediği devletin bunu üstlenmesi gerçekten zor en kötü ihtimalle akıllarındaki formül ise şey ülkelerin arasındaki bir sözleşmeyle nükleer santrallerde olduğu gibi ülkeler arası özel sözleşmelerle bunun bir ülkeye devredilmesi bu projenin şeklini aldı şimdilik. Bu belirsizliğini sürdürüyor ama biz de bir yandan bu konuyla ilgili farkındalığın arttırılması yönünde çabalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Kısaca hikayesi bu ama kente oldukça ciddi etkileri olabilecek evet. bir proje. Hı. Dediğim gibi bununla birlikte bağlantılı çok sayıda proje var ve kent giderek... E, Toprak parçası üzerinden dönüşen ve yeniden değer kazanan bir hal almış durumda. Oysa ki toprağında yeniden değerlendirilecek bir açık alanı bile kalmadı İstanbul'un. Bugün deprem korkusuyla yaşayan bir şehir. Depremde insanların kaçıp saklanabileceği, sığınabilecekleri bir açık alan bile yokken... ...bütün açık alanlarımızı biz çok katlı yapılara, rezidanslara ya da alışveriş merkezlerine... ...gökdelenlere hapsetmiş oluyoruz. Hani bunların hepsi bizi ve bizim gibi düşünenleri tedirgin eden gelişmeler. Tabii. Bir de zaten demin sizin elinizdeki o kitapçığa bakarken... İstanbul'un e, hani galiba uzaydan haritasının hı hı. resmi var ve yarısı İstanbul'un e, binayla dolu, yarısı da yemyeşil ağaçlarla dolu. Hı hı. Daha doğrusu o Boğaz yolunca hı hı. ve bu köprü yapıldığında ve bu iki şehir projesi dediğiniz şey gerçekleştiğinde hı hı. bütün o orman arazilerinin hepsi talan edilecek diye hı hı. gözüküyor, doğru hı hı. mu bu? E Eskiden köprüler olmadan önceki İstanbul'da şehrin 3'te 2'si yeşil bir coğrafya ya da doğal alanlarla kaplıyken bugün 3'te biri sadece doğal alanlarla kaplı. Ve bütün bu üçte 1'lik bu doğal alanda kentin kuzeyine sıkışmış olan e, bant da var. Her iki, yakada, her iki yaka içinde böyle ve 3. köprü projesi kentin bir ucundan girip Gebze'de temden ayrılıp direkt kuzey coğrafyaya yönelip bütün bu orman alanlarının içinden geçip garipçe Poyraz köyde de Köprünün ayakları olacak ve bu da doğal sit alanıdır ayrıca. Oradan geçip yine Avrupa kasında da yine kuzey ormanlarını kat edip Silivri'de teme bağlanıyor. Yani kat ettiği coğrafya neredeyse kentten alakasız ama kuzeydeki coğrafyanın da tam kalbinden geçen bir hat. İster buradaki orman alanlarında sadece bu yolun kendi inşaat çalışmasından dolayı ciddi anlamda kayıp olacak. 2,5 milyon ağaçtan bahsediliyor ve bu telafisi oldukça zor bir durum. Ee, bu doğal alan tahribat sadece kendi yaratacağı tahribat ama bu yol yapıldıktan sonra o coğrafyanın boş kalmasını kesinlikle garantilemeyiz. Kesinlikle oradarda yeni yapılaşmalar kesinlikle. tetiklenecek. İşte iki yeni şehir hareketi eğer uygulanırsa biz uygulanmamasını isteriz ve bu projenin de yapılmamasını isteriz. O ayrı mesele ama eğer yapılırsa kaçınılmaz bir şekilde yeni yapılaşma hareketlerini tetikleyecek ve o coğrafi alanda, kuzey ormanlarında sadece yol değil, yeni yerleşim alanları, yeni hastaneler, yeni üniversiteler, yeni iş alanları, yeni konut alanları, belki kapalı siteler, farklı farklı kullanımlar yapılacak ve çoğu da kırsal karakterli yerleşimler var burada. Hani dokuya da uyumsuz, sosyal yapıya da uyumsuz bir gelecek bizi bekliyor kuzey coğrafyasında. Eğer köprü projesi yapılırsa ve bu yapılaşmalarda engellenemezse. Şöyle de bir korkumuz var, bu proje yapıldıktan sonra bir trafik yaratması gerekiyor ki işleyebilsin ...belirli bir trafik garantisini sağlaması gerekiyor. Buralarda yapılaşma olmazsa bu, bu güzergahı kullanmaz İstanbullular. Çünkü çok çok kuzeyde o yollarını uzatmaları gerekiyor. O zaman şeyden bahsediyorsunuz. Yani bu yolu yapan kişiler yoldan alacakları hani o geçiş paralarıyla mı kazanç yani, sağlıyorlar? Yani devletin belli bir geçiş garantisi vermesi gerekiyor. Eğer devlet Öyle kendisi mi? yapmayacaksa bu projeyi. Hani bu çok çok kilit bir şey değil. Gerekçe değil oradaki yapılaşmaların mantığını anlatmak açısından ama... hani ...böyle bir yol, böyle bir alanda... Hiç yerleşilmemiş alanda böyle bir proje yapacaksanız muhakkak bunun etrafında beslemeniz gerekir. Çünkü bu yoksa hiç kimse hitap etmeyecek bir trafik olmuş olacak üzerinde köprünün. İster istemez bu iki yeni şehir hareketliliği de birlikte aynı coğrafyaya isabet ettiği için muhakkak peşinden yapılaşmaların geleceğini öngörebiliyoruz ki bugün İstanbul'un en az ihtiyaç duyduğu şey yeni bir yapılaşma, yeni bir kent hareketliliğinin olması kuzeyinde. Hani biz yana yakına bunun olmamasından yana savunsak da ama maalesef yerel ya da merkez yönetiminin düşüncesi bizden çok çok farklı. Şöyle bir durumda var. Bu da çok önemli. Büyükşehir, Belediye, Büyükşehir Belediyesi iki yıl önce bir plan yaptı bütün İstanbul genelinde master plan arazi kullanım planı ve bu planda üçüncü köprüye yer yok herhangi bir boğaz geçişine yer yok ve kentin kuzeyine artık daha fazla yüklenilmemesinden yana üçüncü köprü projesini tepeden inme bir tehdit olarak görüyor bu plan bu planın altında Kadir Topbaşı imzası var. <gülüyor> Ve bu plan Üçüncü Köprü'ye net bir şekilde hayır derken çünkü ikinci Köprü'den bu kentin e, dili yandı. Artık Üçüncü bir e, tecrübeyi kaldıramaz, ekolojik sınırlara dayanılmış durumda diyor. Üçüncü Köprü'ye hayır diyor, bunun altında Kadir Topbaş'ın imzası var. Ama bu belediye meclisinde daha sonra bir plan değişikliğiyle Üçüncü Köprü'ye imkan tanır hale getirildi. Sonrasında da Üçüncü Köprü projesi onaylandı. Hani bu süreç bile kendi içinde bize yeteri kadar bilgi ilişkiler. veriyor. Içeriyor. maalesef merkeze merkez yönetimin baskısına inik düştü bu planda evet o zaman şimdi bir kısa bir müzik arası verelim Tabii. Ee, şehir plancısı Çare Olgun Çalışkan'la bu üçüncü köprüyü konuşuyoruz ama aslında üçüncü köprü sembolik biraz yani İstanbul'un e, bizim hani program açısından bakarsak ekolojiyi tahrip edecek ama aynı zamanda hani şehir planlaması konusunda da korkunç e, gerçekler içeren Hı -hı. E, şehir planını konuşmayı sürdüreceğiz müzikten sonra Thank you. Sözüm meclisten dışarı dostlar Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum Hani dilim dilim doğrasalar beni Marmara, Ege Derdim öylesine büyük ki dostlar... 40'a yarıp yine 40'a bölseler... Ve kırk bostana gübre diye semseler, Kırk bin tane ot biter de... Kırk bin derde deva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 Gibi olmasın ama dostlar. Kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani ince kıyım dohasalar beni. Akdeniz, cacık. Çağ, ...rakı mı dayanır? Çivi çiviyi söker derler... ...soğuktan donanı... ...buzla ovarlar. ...ben zaten yanmışım dostlar. ...peki... ...beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna... ...kuru ekmek... ...böyle gelmiş... ...böyle gidecek... Barış Manço'dan sözün Meclisten Dışarıyı dinledik. E, bu arada Barış Manço'yu da anmış oluyoruz bu vesileyle. E, şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına e, şehir plancısı Çare Olgun Çalışkan'la birlikteyiz. E, e, müzik arasından önce 3. Köprü hikayesini biraz dinledik. Nereden geldi, nereye doğru gidiyor diye. E, şimdi bu 2. Köprü yapıldı. <gülüyor> biraz doğayı tahrip ettiler. İşe yaradı mı 2. Köprü? İkinci köprü işe yaramadı. Çünkü bilimin desteği alınmadan, halkın katılımı yapılmadan organize edilmiş bir projeydi. Zaten açılışı siyasi bir şova dönüştü. O dönemin Cumhurbaşkanı kurdeleyi kesip köprüden geçti. Ve hani... Bir anıt eser ortaya koymak bir iktidar e, temsilcisi için çok önemlidir. Bugün 3. köprünün yapılmasının da öyle bir sembolik anlamı var bizce. Hani bugünün başbakanının böyle bir projeyle hmm, a, ardına baktığı zaman böyle istiyor. bir projeye imza atmış olması kendi açısından önemlidir. Hani iktidar konumunda kim olsa bu hevesi güder. E, kişiden bağımsız olarak ee, ve ikinci köprü yapıldığı zaman amaç transtrafikantin kuzeyine kaydırmakta ama öyle olmadı. Çünkü kısa bir süre sonra rakamlar bunu çok rahat açıklar. Köprü normalde insanların yakaları rahat geçmesini sağlar ama bizde öyle olmadı. İlk köprüde de böyleydi sonuç değişmedi. İkinci köprüde bu daha da arttı. Neden? Çünkü iki, ikinci köprü yapıldıktan kısa bir süre sonra bir iki yıl sonra köprüyü geçen taşıt sayısındaki artış %1180 oldu. Ama, %1180 mi? <gülüyor> o ne demek? köprüden geçen taşınan yolcu sayısı... Asıl hizmet etmesi gereken amaç buyken taşınan yolcu sayısı sadece %200 arttı. Ah. Hani Bu temel etkisinin özel araç sahipliğini, köprülerdeki geçişin araç odaklı artışını sebep olduğu sonucunu çıkarır bize. Zaten ikinci köprü yapıldığı dönemde motorlu araç sayısındaki artış nüfusun bile çok çok fazla ötesindeydi. Hani bizde sorun bu. Hani Bilimsel anlamda çok doğru ayaklarıyla basmayan projelerle biz köprü projeleriyle karşılaştık. Temel etkisi bu oldu ve sonrasında da zaten kent o kadar hızlı yayıldı ki iki yakasında da artık ikinci köprü kentin kuzeyindeyken içinde kalmış oldu. Büyük sanayi alanları, büyük yerleşim alanları kuruldu her iki yakada da ve beklenen sonuç tabii ki alınmadı ikinci köprüden sonra da ve bugün üçüncü köprü projesi de aynı gerekçeyle yapılmak isteniyor. Bu defa çok çok kuzeye çok sakıncalı bir coğrafya. O zaman transit e, arabalar problem değil. Problem değil. Neden? Çünkü ikinci köprü projesi gerekçe gerekçede buydu. Bugün İstanbul'un köprülerinin üzerindeki transit trafik payı yüzde iki geçmiyor. Buna kentin kendi içindeki transit trafiği bile ekleseniz, bu oran yine bir iki oranında artar ve yine de üçüncü bir köprü projesini gerektirmeyen bir orandır. Kaldı ki transit trafikin alternatif çözümleri vardır. Bugün modern dünyada e, yük taşıımı kentin iki uç noktasında gemiler ya da rali sistem üzerinden yapılır. Ah, Bunu literatürde de örnekleri var. Bu Yeter, yeteri kadar yatırım şansı bulamıyor maalesef bizde öncelik bulamıyor. Bulsa zaten transit trafik yükü azalacak bizde. Transit trafik e, çözümünü şu şekilde sağlayabiliriz. Yüklerin gittiği noktaları kentin içinden arındırıp daha transit akslara paralel konumlandırırsak bu bir planlama ve ulaşım lojistik projesidir. Yeni bir köprü projesi değildir. Bu engeli aşmış oluruz. İki yak arasındaki geçiş talebini azaltmak için de aslında biraz da çözümlere girmiş olduk. Evet bu durumda. evet çözümlerle girelim. Üçüncü Köprü projesinin alternatifi farklı çok net çözümler vardır. Bir, eldeki kaynakları çok iyi kullanabilirsiniz. Bu da nedir? İstanbul'un iki yak arasındaki bu yoğun trafiğin temel sebebi insanların yaşadıkları yakada değil diğer yakada çalışıyor olması ağırlıklı olarak. Özellikle de Anadolu yakasında yaşayanlar Avrupa yakasında çalışır. Sabah Örneğin %70 boğaz trafiğinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek ister. Akşam da o %70'lik pay Avrupa'dan akşam evine gitmek için Anadolu yakasına gitmek ister. saat geçirirler, her yani, gün geçirirler. İnanılmaz bir şey. Bunun e, için üst ölçekli planlarda iki yakada da kendi yakalarının da çalışabilmelerini sağlayacak planlar geliştirmemiz gerekir. Anadolu yakasında bunun e, önceliği yapıldığı Kartal örneğin merkez kabul edildi. Pendik alt merkez, Tuzla alt merkez seçildi. Hani artık Anadolu yakasında da biraz farklı merkezler olsun ki insanlar bu yakaya daha çok hitap edebilsin. Avrupa yakasına bağımlı kalmasın isteniyor. Ama bu planlar uygulanma şansı bulamıyor maalesef. Biraz böyle yakalar arası geçişi azalsak zaten... Yeni bir köprü talebini ortadan kaldırmış oluruz. Bir de insanlara toplulaşımı aşılayacak projeleri çok fazla hayat vermiyoruz. Öncelik tanımıyoruz. Tünel projesi çok hızlı yapılabiliyor ama hala Marmaray'ı bitirebilmiş değiliz. Arkeolojik kazılar işin bir boyutu o biraz uzattı ama bitirilmesi gereken acil planlardan biri, projelerden biri. Çünkü Marmaray projesi yeni bir köprünün belki iki köprünün kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek araç değil yolcu taşıyacağız ve bizim asıl amacımız yolcuların hareketliliğidir. Hizmetin rahat taşınmasıdır. Öbür türlü özel araç sahipliğini sürekli tetiklemiş oluruz ve İstanbul zaten tarihi bir kenttir. Sokakları dardı ilk zamanlarında. Şimdi şimdi arttırmaya çalışıyoruz. Hani bu kentin dokusuna da uygun değil zaten özel araçlar için. Bu özel bir haktır. Kesinlikle bu hakkı insanların elinden alamayız ama önceliğimiz toplulaşım olmalıdır böyle bir kentte. Dünya kentleri çünkü böyledir. Örneğin dünya kentlerinde Fransa'da, yani Londra'da, Paris'te, Roma'da ya da uzak Doğuda e, başkentlerin hepsinde rally sistemin payı 70'in üstündedir toplulaşımda. Bizde yüzde 10, yüzde 15 aralığında örneğin. Hani biz onların teknik olarak şu an e, en az 50 yıl, 60 yıl gerilerindeyiz maalesef. ...hani bu anlamda yeni bir Marmaray projesi yapılıp... ...insanlar bunu tecrübe edebilse... ...yeni bir köprü ihtiyacının olmayacağı anlaşılabilir. E, o yüzden de üçüncü köprü projesi acil... E, ...hemen uygulanmaya çalışılıyor bu anlamda. E, o da sakıncalı. Hani e, bir diğer projede şöyle olabilir... ...köprüler üzerinde ayrıcalıklı şeritle... ...topulaşım araçları geçiş yapabilir. Hani metrobüs köprüye kadar hmm. geliyor ama köprüde trafiğe takılıyor. Hani metrobüsün kesintisiz geçtiğini düşünün. ve Bu defa köprüden geçen insanlar da... o ...hatta geçmek isteyeceklerdir. Caydırmış olacağız bu insanları... Bunun gibi uygulamalarla birlikte transfer merkezleri yapılarak insanlar toplulaşma ve bir yerde arabasını bırakıp toplulaşma entegre edilebilir. Bunun e, yöntemleri çok fazla ama uygulanma şansı çok fazla bulunuyor İstanbul'da. Hani bunun gibi bir çırpıda sayılabilecek çok önlem var, çok fazla çözüm var. Bunlar yapıldığı zaman 3. köprünün gerçekten ihtiyaç olmayacağı, onlarca yıl boyunca ihtiyaç olmayacağı anlaşılabilir. En kötü ihtimalle yetersiz yine de kalırsak, nüfusu kontrol edemezsek yeni bir tüp tünel tüneli. Denizin altından ama raylı sisteme hizmet eden bir tüp tünel geçişi sağlanabilir. Bu en olmadığı yapılabilecek çözümdür ve çok maliyeti düşüktür ve kapasitesi çok çok yüksektir böyle bir metro projesinin. Peki öyle bir tüp tünel arabalar için ya da üçüncü köprü yerine tüp tünel yapılabilir mi? Öyle bir Şu şey. an yapılıyor. Bir karayolu tüneli yapılıyor. Üsküdar'la Tarihi Yarımada arasında Kadıköy'de başlıyor tünelin ilk ucu döneminde. Marmaray'dan farklı Marmaray'dan bu değil mi? Marmaray'dan farklı. Marmaray'ın güneyinde ama bu projenin şöyle sakıncaları var. Biz bu projeyi de ayrı bir rapor hazırladık. Avrasya Tüneli projesi bu projenin adı. Tarih Yarımada'nın kıyısına saplanan bir otoyol bandını düşünün. Böyle bir proje ve Tarih Yarımada inanılmaz bir ek trafik yükü kazandıracak. Zaten e, sahil bandı bugün bile çok çok ağır yük taşımakta. Buna rağmen şehir sayısı arttırılıp yeniden karayolu öncelikli bir aksi yapılmış olacak. Ve bu aksin en büyük sakıncası da toplulaşıma örneğin imkan vermiyor. Sadece özel araçlar ve belirli kapasitedeki araçlar. Geçiş ücreti çok çok pahalı. E, en, tek yönde 4 dolar. Bir geçip bir de diğer yaka geçmek isterseniz iki kat e, ücret ödemiş olmanız gerekmekte. Ve bu projenin önceliği yok her şeyden önce. Marmara'yı daha bitirilmeden hemen güneyde böyle bir projenin yapılması oldukça e, sorun. Çünkü taban tabana birbirinden zıt projeler. Birisi tamamen top ulaşım temelli öbürü tamamen özel araçların. Hani biz buna VIP geçişi diyoruz. Havaalanlarının özellikleri de çok arttırabilecek bir çizgi bu ama inanın akşam saatlerinde Kadıköy'de de Zeytinburnu'nda da Bakırköy'de de kuyruklanmaları sağlayabilecek bir proje çünkü çok çok yoğun bir talep yaratılabilir kısa bir süre sonra. Bu projenin de e, toplantılarına çok girdik inşaat firmasıyla da görüştük ama maalesef sonuç değişmiyor bizi yine bizim gibi düşünenler dinlemiş oluyor. Umarız Gerçekten bu projede mi? bir şekilde rafa kalkar çünkü kesinlikle felsefesi zıt bu kente ve toplulaşıma. Şimdi açık radyo dinleyicileri zaten hani çok duyarlı dinleyiciler genelde ama onlara bir öneriniz var mı? Hani ne yapabilirler bu konuda? Önerimiz şu olabilir. Hani kendileri 3. köprüyle ilgili yeter kadar bilinç sahibi olduklarını düşünüyorlarsa, yeter kadar kaynaklara, olabilecek sonuçlara, tehlikelere açıklarsa, bunların farkındalarsa, farkında olmayan insanları bunları açılamaya çalışsınlar. Hani hepimiz çevremize bunu açılayabilirsek en azından biraz daha kitlesel bir farkındalık yaratabiliriz. Temel sorunumuz zaten bu konudaki bilinç eksikliği. İnsanlar referanduma gitse hep şunu düşünüyoruz. Kesinlikle onay verirler 3. Köprü projesini ama olabilecek etkilerini bilmiyorlar. Sadece İstanbul'un internetten hava fotoğrafına bakmaları bile yeterlidir. Bizce. O inanılmaz çok çarpıcı Hı -hı. yani umarım hani bugün herkes bir internetten google'layıp bakar. Hı -hı. Çünkü içler acısı yani Hı -hı. gerçekten yarısı traşlanmış bir Hı -hı. bina Hı -hı. yığını Hı -hı. yarısı da yemyeşil traşlanmayı bekleyen Hı -hı alanlar doğal alanlar o yüzden bizim ilgimizi bekliyorlar bizim korumacı anlayışımızı bekliyorlar bir de 3. Köprü ile ilgili yani bütün kaynakları incelesinler. Planı da incelesinler ama ayrıca da 3. Köprü projesi değerlendirme raporumuzu da internetten ücretsiz indirebilip inceleyebilirler. Çok sayıda görsel ve tarihsel bilgiler var 3. Köprü ve geçmiş köprü dönemleriyle ilgili olarak. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin internet sayfasından bu raporu da ücretsiz indirebilirler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Çare ederim. Çare Olgun çalışkanla birlikte 3. Köprü'yü konuştuk. Daha doğrusu İstanbul'un problemlerini konuştuk daha çok. Şimdi kısa hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy'de ve Beylikdüzü'nde, pazar gününde Kartal'da ekolojik pazarlar oluyor olacak. Ve ekolojik pazarların artık daha da önemli bir özelliği var. Zaten hep böyleydi ama artık daha da bilinebilir. GDO'suz garantili. Yani biliyorsunuz 13 tane mısır çeşidine onay verildi ithalatına GDO'lu ve yem olarak onay verildi. Yani artık sütlere etlere karışıyor olacak GDO'lu ürünler ve organik ürünlerde %100 İmkansız. Böyle bir şey yok. O yüzden oradaki kullanılan yemler kontrollü ve GDO'suz kesin. O yüzden öyle bir şey kesin bahsetmek istiyorum. Ayrıca bu hafta sonu İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de eksponatura doğal ve sağlıklı yaşam fuarı var. Ekolojik ürünler, organik ürünler 12-15 Ocak arasında ona da gitmek isterseniz. Bir de son olarak... E, buğday Derneği 10. yılını kutluyor olacak. Hmm. Yani 10 yıl olmuş su gibi akıp geçti. E, 21 Şubat Salı akşamını e, lütfen ayırın. Şimdiden e, ajandalarınıza yazın. E, Babilonda bütün buğday grubu ve aynı zamanda sürpriz sanatçılarla birlikte 10. yılımızı kutluyor olacağız. Sizi de bekleriz. <gülüyor> Tabii ki isterim. Evet. Seve seve gelirim. Ondan sonra o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Tayyip Bey. Ben görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın.